529. konu, Cabir bin Abdullah'ın bu husustaki kıssası, Biz Malik B, Abdullah el-Hasami'nin kumandan olduğu bir fırka içindeydik, Rum diyarında ilerliyorduk, Cabir bin Abdullah katırından inerek onu çekmeye başladı, Malik ona, Ey Eba Abdullah bin, Allah Teala sana binek vermiştir, dedi, Cabir, ben hayvanıma istirahat veriyorum, hem de Hazreti Peygamber'den, kim ki iki ayağı Allah yolunda tozlanırsa, Allah ona ateşi haram kılar, dediğini duydum, dedi. Fakat biraz ilerleyince Malik bin Abdullah bir daha, ey Eba Abdullah bin, Allah sana binek vermiştir, dedi. Bu sefer Cabir Malik'in maksadını anlayarak onun gibi yüksek sesle aynı cevabı tekrarladı. Bunun üzerine herkes bineklerinden indi. O gün ordunun en fazla yaya yürüdüğü bir gün oldu.